The falling leaves Zamanlar değişirken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 They are a changing. Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri 94.9 Açık Radyo'da Bir Zamanlar Değişirken programında sizlerle birlikteyiz. Bob Dylan ve Dylan Eskik müzikler üzerine programımızın dördüncüsü yanılmıyorsam bu hafta yaptığımız Evet, evet Mahir. Dördüncüsü merhaba ben Altuğ Güzeldere. Ee, programımızı Mahir İlgaz açtı. Ee, Güvende gitgide adeti, olmak üzere, adeti olduğu üzere telefona bağlanmaya çalışıyor galiba. Galiba bağlandı sanıyorum. Ee, hatta Bağlandım bir... bile merhaba herkese. Merhaba Güven. Evet yörüngeden arıyorsun sanıyorum ee, abi sen. Öyle bir parazitler falan geliyor arada. ...telefon bağlantılarında hep böyle bir sorun oluyor... ...açık bilinçte oluyor... ...niye bilmiyorum ama... ...çok parazitliyse... ...Selattin beni arasın... ...bir de öyle deneyelim... Yok atmosfer oluyor böyle parazitli daha iyi bence kalsın... ...o kadar <gülüyor> kötü tamam. duyuluyor... Peki. Evet ...epey e, dolu dolu bir program aslında bekliyor... ...bizi... E, ...girizgahı hanginiz yaparsınız... <gülüyor> ...ben direk kendimi şeye atıyorum... ...yolcu koltuğuna atıyorum burada... O da güzel. Evet, ne, nerede kalmıştık diyelim. Ee, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İlk programımızı bir e, Kasım günü birazcık günün anlam ve önemi üzerine yapmıştık. Biraz da hafif kroke durumdaydık. Derken ikinci haftadan itibaren kendimiz topladık. Ee, malum dilin pek çok personaları olan hep hayatında insanları şaşırtmış hem müziğiyle hem hayatıyla takipçilerini şaşırtmış bir e, müzisyen sanatçı. O yüzden de e, kronolojik olarak albümleri çalmaya başlamadan önce e, dedik ki e, Dylan'ın bir e, bir dizi personasını anlattığımız bir nevi hayatının ve müziğinin özetini yaptığımız birkaç program yapalım. Ee, oradan sayarsak da o programların şimdi üçüncüsündeyiz. Ee, işte ne yaptık? İlk programımızda galiba e, Dillon'un ilk başlangıç zamanlarından e, den vurduk. E, Hibbing Minnesota'dan nasıl koptu New York'a geldi. E, ve geldiği sırada da bir folk, folk blues geleneği kafasında taşıyarak geldi. Daha onlu yıllarının sonunda bir teenager olarak. Derken bir sonraki hafta bir folk kahramanı haline dönüştü. 1960'ların hala ilk yarısından bahsediyoruz. Ve 60'ların protesto hareketleri de en önemli şarkılarını hatta sözlerini, sözcüklerini ...sloganlarını bulmuş oldu. Ama... dilin bu orada da durmadı. Derken... ...elektrikli müziğe geçti. Bir nevi bir... ...ikonoklast dönemi oldu. Ona da başladık. Çaldık. Şimdi onun bir sonrasına geçelim diyoruz... ...bu programımızda. Evet onun bir sonrasına. Evet. Buyur abi sen devam et. Evet, Mahir sen aslında bir... E, hesap yapmıştım. E, herhalde e, hesap makineleri falan da kullanarak orada gözüküyor ki biz, bizim elimizdeki malzeme 2079'a kadar bize götürecek. Yani e, 3.328 e, program daha yapacakmışız. E, bu da demektir ki henüz doğmamış olan e, e, çocuklar belki e, gençler olarak yılın programını hala dinliyor olabilirler. İleriki bir zamanda işin şakası bir yana sahiden çok materyal var elde. Geçen hafta 1964'den başlamış ve Another Side of Bob Dylan Bringing It All Back Home Highway 61 Revisited ve Blonde on Blond albümlerinden söz etmiştik. Iconoclast ee, ve e, Ceryanlı Dillon'un dönemi dediğimiz dönemde 1966'ya kadar ee, ve büyük bir motosiklet kazası geçirmesiyle e, Dillon'un bu döneminin sona erdiğini söylemiştik. Bugünkü e, Dillon personoları e, evinin e, erkeği huzurlu Dillon ve onun arkasından gelen huzursuz Dillon e, personoları olacak ve yaklaşık 10 seninin e, izini süreceğiz. Bu 10 sene içinde Dylan her zamanki verimliliğiyle 9 tane albüm çıkarıyor. Yani 55 dakikaya döneceğimiz e, özetin içinde e, John Wesley Harding, Nashville Skyline, e, Southport, New Morning, Pat Garrett and Billy the Kid, e, the soundtrack, e, Dylan, Panic Waves, Blood on the Tracks, e, the Basement Tapes. E, albümlerini e, izleyeceğiz e, gelecek haftada Dylan'ın e, Musevilik'ten Hristiyanlığa dönüşü e, ve bu dönemini e, temsil eden Hacı Dylan e, personasıyla e, devam edeceğiz ama belki biraz çok konuştuk ilk şartıyla Mahir İsterken sen e, duyuruyor yap Tamam ben anonsu yapmadan önce bir şey sadece ekleyeyim. Hani bu geçmiş programlardan epey bahsettik. E, programı yeni dinlemeye başlayan, açan radyoyu ve hemen değiştirmeyen, dinlemeye başlayan, önceki programlar hakkında merak sahibi olan dinleyicilerimiz varsa onlara eski kayıtlardan, eski kayıtlara nereden ulaşabileceklerini de hatırlatalım kısaca. E, ZamanlarDeğişirken.tumblr.com adresinden veya Facebook'ta Zamanlar Değişirken e, sayfasından e, eski kayıtlara ve bazı notlara program üzerine ulaşabilirler. Bunu da söyleyelim. İlerisi için sanıyorum 2070'lere falan geldiğimizde önemli olacak bu özet programları dinlemek. E, tabii bizim de uzun ömürlüğümüz açısından sağ ve salim kalmamız açısından önerileri olanlar varsa 2070-9'a kadar ne yiyelim ne içelim o konuda da önerileri bekliyoruz. Twitter adresimize yazabilirler. Dylan Alt Çizgi Açık Radyo adresine her türlü programla ilgili yorumunuzu yazabilirsiniz. Ee, şimdi ilk parçamızı girelim demiştik. İlk parçamız e, John Wesley Harding. 67 tarihli John Wesley Harding e, albümünden All Along the Watchtower. Parçadan sonra biraz albüm üzerinde de belki konuşma fırsatı buluruz. There must be some way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Clown he kindly spoke There are many here among us Who feel that life is but a joke But you and I we've been through that And this is not our fate So let us not talk falsely now The hour the view while well, all the women came and went barefoot servants too outside in the distance a wildcat did growl two riders were approaching the wind dinledik. All Along The Watch uh, Tower. Ee, bu şarkı e, fark etmiş olabilirsiniz. Bizim çıkış jingle'ımızda da e, yer alıyor. E, güzel bir şarkı fakat e, belki bu şarkının en e, ikonik yorumunu Jimi Hendrix e, icra ediyor. E, özetleri bitirip yeniden başadan döndüğümüz ve e, kronolojik bir şekilde e, ilerlemeye başladığımız zaman bu şarkıların üstünde duruyor olacağız hem diline ilham vermiş başka müzisyenlerden e, parçalar çalıyor olacağız hem de dilinin e, şarkılarını kaburlayan, e, yorumlayan başka müzisyenler, e, diğer müzisyenler de yer vereceğiz. Burada e, Hendrix'in bu All On The Watchtower e, icrasını e, mutlaka çalacağız sizlere. Fakat şimdi bu personadan biraz daha devam edelim. Ben e, geçen programın sonunda e, Dylan Motocity'de bir e, kaza yapıyor ve e, bir süre inzivaya çekiliyor e, demiştim. Böylece noktalamıştık. E, Dylan e, özel hayatını e, ifşa etmekten hiç hoşlanmayan bir kişi. Aslında bu anlamda e, özel hayatını gizli tutmak konusunda çok özen gösteren birisi. Nitekim e, bu e, motosiklet kazasından sonra da ne olduğu e, pek anlaşılmıyor. Uzun süre habersiz miyor? E, omurgalarında kırk olduğu düşünülüyor. E, o dönemde e, Dylan evlenmiş vaziyette fakat evlendiğini de aslında birkaç sene boyunca e, kimse haber alamıyor. Neden sonra e, ortaya çıkana kadar. E, bu motosiklet kazasından sonra Dylan bir parça inzivaya çekiliyor. E, müzisyenliği bırakmıyor. E, albümlerinden de gördüğünüz üzere aslında e, verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor ama e, konser türmeleri yapmaktan vazgeçiyor ve epey bir ortaya çıkmadığı için e, bir rivayet ortalıkta dolaşmaya başlıyor. E, Dylan'ın belki Artık müziği bıraktığı ya da müzik yapamayacak e, halde olduğu e, şeklinde dedikodular e, yayılıyor. E, halbuki Dylan daha sonra bu konudan bahsederken e, diyor ki ben e, bu yarış içinde olmaktan yorulmuştum. E, her e, Allah'ın günü bir türneden öbürüne bir konserden öbürüne koşturuyordum. Halbuki Yusya'da çocuk sahibi olmuştum. Ee, biraz daha e, ailemin dışındaki şeylere dikkatimi çeken, dikkatimi dağıtan e, şeylere vakit ayırmadan e, ailemle zaman geçirmeyi, başka bir e, hayata başlamayı uygun buldum, buldum. Diyor, nitekim e, bugünkü Dylan Personası'nın ilk bölümünde e, evinin erkeği, huzurlu Dylan, e, bu, bu sebepten bu, ismi verdik. E, Mahir sen devam eder misin? Edeyim, ee, senin söylediğin gibi özet zaten abi. Ee, aslında hani Dylan'ın bu müziğe ara verdiği sürede çok uzun değil, yaklaşık bir buçuk yıllık bir e, süre. Ve o dönemde de tam olarak ara vermediğini de biliyoruz. Hani evinin e, Bodrum'unda e, müzisyen arkadaşlarıyla kayıtlar yaptığını falan biliyoruz. Ama işte 4-5 ayda bir albüme alışmış bir kamuoyu var. Bu kamuoyu biraz e, gecikince yeni e, çıktı. İşte söylentiler senin de söylediğin gibi ee, ayuka çıkıyor. Ee, aslında e, yani işte dediğin gibi biraz belki de hatta motosiklet kazasının kurmaca olduğunu söyleyen e, spekülasyonlar bile var. Bu e, yarışın üstünden e, çıkmak için böyle bir hikaye uyduruldu diyenler bile var. Onu tabii doğruluğunu bilemiyoruz tam olarak. E, biraz belki o ekstrem ama e, böyle bir e, şeyi de var. E, yanında var. Evet aslında bu motosiklet kazası ve arkasından gelen bir içe dönüş, münzevi hayat bir bakıma da aslında Bob Dylan'ın işte folk protest hareketi içinde yer alması almaması, oradan çıkması, elektrikli müzik yapması, işte insanların kendisine protesto etmesi falan böyle bir kreşendo gibi yükselen bir gerilim onun bir nevi patlaması gibi öyle de görülebilir. Ee, orada da yani yine sırasıyla albümleri çalmaya döndüğümüz zaman bunları konuşacağız ama e, kimileri e, biraz daha Bob Dylan'ın o protest folk hareketine katılmasını biraz daha e, opportunist bir hareket olarak değerlendiriyorlar. Şey diyen de var hani Bob Dylan için bu hızlı tanınmaya şöhrete giden bir biletti. O bileti hemen aldı, o trene bindi, istediği yerde atladı. Böyle yorumlayan da var. Şunu diyen de var. Aslında 60'ların e, politik hareketi kendi ilk hızını kaybetmişti. Bundan sonra e, bozulmaya, kaybetmeye, başka alanlara, mecralara akmaya gidecekti. Bob Dylan da bunu sanatçı kimliğiyle e, sezgisiyle önceden sezdi. Neyin gelmekte olduğunu o en de sonunda işte o, o, o trenden indi. Şuraya bu şekilde bu motosiklet kazası da on, onun e, bu süreci içinde önemli bir dönüm noktası oldu. E, ne yapalım? İsterseniz saatlerimiz 21.17 henüz tek bir parça çaldık. İkinci parçamızı İkinci parçalığa geçerken tabii biraz ikinci parçanın yer aldığı albümden kısaca belki ee, bahsetmek gerekir. Güven abi sen bahsetmek ister misin? Ben devam edeyim mi? Ee, ben kısaca şunu söyleyeyim en azından. Bu inziva döneminden sonra fakat ee, şunu görüyoruz. Bob Dylan'ın ee, bir folk müziği ikonu ee, olma ee, düşüncesi tamamıyla yok olmuş vaziyette. Hmm. Ve Dylan Ferrar'lar arasında da. Bu ümidin e, yeniden doğmayacak bir şekilde e, yok olduğu açık. E, Dylan bir personadan öbürüne geçerken e, aslında e, yeni bir ses, yeni bir sound, e, yeni bir tarz bulup bunu çok kısa bir süre içinde yerleştirebiliyor. E, yani bir geçişten e, öte e, aslında bambaşka bir dünyanın belki bir gibi... E, e, albümlerinde bize seslenmeye başlıyor. E, Blonde and Blonde bu motosiklet kazasından önceki son albüm 1966. Az önce John Wesley Harding e, albümünden e, All Along the Watch Tower'ı çaldık 1967. Şimdi 1969'a e, gidelim. E, National Skyline e, albümünden e, güzel bir ballad, e, bir dalat e, belki bunu dinledikten sonra da e, albümden maalesef sen de yazdığa bahsedersin. E, Nashville Skyline. Peggy Day. Peggy Day Stole my poor heart away But golly what more can I say Love to spend a night with Peggy Day, Peggy Knight makes my future look so bright. Man, that girl is out of sight. Love to spend a day with Peggy Knight. Well, you know, ever even before I learned her name, you know I loved her just the same. I tell them all wherever I may go Just so they'll know that She's my little lady and I love her so Peggy Day Stole my poor heart away Turned my skies to blue, bum, gray Loved to spend a night with Peggy Day Peggy Dave Stole my poor heart away By golly, what more can I say Love to spend the night with Peggy Dave Nashville Skyline'dan 69 tarihli Bob Dylan albümü. Ee, Peggy Day isimli parça dinledik. Ee, yani aşina olmayanlar, yani Dylan'ın sesini sadece meşhur şarkılarını dinlemiş olanlar... E, ...belki de dinlediklerinde bunun Bob Dylan olduğunu kolay kolay anlamalarının... ...pek de mümkün e, olmayabileceği bir parçaydı aslında. Albümün tümü, Nashville Skyline albümün tümü bu şekilde. Bu e, albüm e, Dylan'ın e, Blondin Blondin... Blonde'ın Blond Blonde'la başlayan uh, John Wesley Harding, Harding'de devam eden e, ve işte Nashville Skyline'la e, gene e, devam eden Nashville kayıtlarının sonuncusu, üçüncü albümü e, Nashville'de kaydedilen... Ee, en çarpıcı özellik aslında bu albümde daha önce konulu şarkılarla ünlenen Dylan'ın e, ABD'nin, Amerika'nın o dönemde geçtiği çalkantılı politik sürece rağmen işte e, senatör Robert Kennedy'nin e, öldürülmesi... İşte birçok başka olay var. Ee, Vietnam Savaşı'nın aynen devam etmesi, barış hareketi vesaire. Tüm bunlara rağmen e, ABD gündemine hiç değmiyor, Politik e, şarkılar hiç yer almıyor. Baştan aşağı aşk şarkılarıyla, baladlarla dolu bir e, albüm. E, bununla belki biraz bağlantılı bir diğer önemli özellik. E, Dylan'ın Dylan işte e, aradan sonra ilk söylediğimiz... ...bir alamet farkı var. O da... E, ...tabiri caizse cam kırıklı ses tonu. E, yani çok hoş bir... E, ...şarkı söyleme ses tonu olmaması ...olmamakla beraber... ...nevi şahsına münhasır bir... E, ...seslendirme stili var. E, ama bu albümde... ...romantik bir balatçıya dönüşüyor. <gülüyor> Adeta. E, hatta sigarayı... ...bırakıyor falan albümde kayıtlara girmeden önce... E, ...sesini iyice... E, ...hazırlamak için. Ve o dönem eleştirmenlerce de... E, ...genellikle... Pek beğenilmiyor albüm. Ee, işte epey dalga geçiliyor vesaire. E, küçük görülüyor biraz. Valla benim kişisel fikrim bu albüm bugün çıksa epey bir olay yaratırdı. Ee, en azından hani müzik dünyası çok daha çeşitli artık ama country pop tarzında epey bir olay yaratırdı diye düşünüyorum. Ee, ilginç bir albüm evet, bu. Bu arada da. yani şunu da belki söylemek lazım. Dylan neredeyse her zaman dinleyicilerin e, önünde gidiyor. Dolayısıyla e, yaptığı müziğe e, dinleyicilerin alışması, onun hızına yetişmesi ve kabul etmesi zaman e, alıyor. Belki yani bu tür albümlerin ya da e, kariyeri boyunca Dylan'ın yapmış olduğu bir takım şarkıların ilk başta e, kabul görmemesi ya da beğenilmemesi ama sonradan e, klasik işte, sütüme kavuşmasının açıklaması belki... Biraz böyle de olabilir. Bu arada ben demin galiba şarkı ile adını ters söyledim. National girdik Skyline'den, abi onu girdik. Albümden Güzelttik. Albümden demek istiyorduk. Şimdi ben o zaman bir sonraki şarkıyı anons edeyim. National Skyline 1969'du. Arada bir South Portrait isimli albüm var 1970'de çıkmış olan. Ve yine aynı sene çıkmış olan ikinci bir e, albüm New Morning. E, burada e, sonradan da New, bir new kapanmış, Portrait. E, bir parça vardı The Man in Me. Onu çalacağız. E, 1998, do, 1998'de Cohen kardeşlerin e, bu Cohen diğer dillerle karıştırılmasını filmci e, Cohen kardeşlerin e, yapmış olduğu The Big Lebowski e, filminde merkezi bir yerde. E, parça, The Man in Me e, Jeff Bridges Gaworski'yi e, canlandıran e, aktör de e, bu şarkıyı kendisi de aslında icra ediyor şimdi isterseniz daha uzatmadan e, dinleyelim The Man in Me <Gülüyor> Myself, I might not take it anymore Take a woman like your kind Evet, e, Dylan'dan dinledik. The Man In Me, e, Dylan'ın 10. albümü New Morning'den geldi. E, şu anda huzurlu Everkey'i Bob Dylan dönemine ya da personasını konuşuyoruz Dylan'ın. E, demin bu folk dünyasından e, nasıl çıktı, protest folk dünyasını nasıl terk etti, ondan bahsediyorduk onunla ilgili yine bir şey 1965 yılından e, Dylan Nat Henthoff'la konuşurken e, 1964 yılında ona diyor ki ben artık e, kitlelerin sesi olmaktan onlar adına konuşmaktan e, büyük gru, insan gruplarına hitap etmekten böyle şeylerden çok sıkıldım bunları artık tamamen bırakacağım ve ee, şimdiye kadar e, şey de yaptım. Benden böyle istendiği için parçalar yazdığım da oldu. Bundan da çok sıkıldım. Artık tamamen içimden ne geliyorsa onu yazacağım. Ee, ve onu söyleyeceğim. Bu şeyim sö Sözcülüğüm bitmiştir artık. Ee, birdenbire böyle bir, sıkı protest şarkılar yazan bir kişiden sadece aşk şarkıları yazan bir insanı e, yazara dönüşmesi e, belki de böyle açıklanabilir. Böyle bir şey var. Durum var hayatında. Bir de e, belki şunu söyleyelim. Bu New Morning albümünden sonra e, Dylan'ın bir sonraki stüdyo albümü e, 1973'te çıkıyor. Arada neredeyse 3 sene gibi bir zaman var. Bu e, Dylan için aslında önemli bir e, sessizlik aralığı denebilir. Gerçi hemen o sene e, Dylan e, başlıklı bir albüm daha çıkıyor. Daha sonra 1974-1975 ile 1975 şeklinde albümler e, izliyorlar. E, bir de o dönemde tabii e, bir şey, plak şirketi e, değiştiriyor. E, i̇lk albüm e, Pat Garrett and Billy the Kid isimli filmin aslında soundtracki. Ee, Sam Peckinpah'ın çekmiş olduğu bir e, western e, filmi bu. E, bu albümdeki belki en e, önemli şarkı, e, daha sonradan e, e, çok ses getirmiş olan e, şarkı Nothing on Heaven's Door e, şarkının ne kadar e, ünlü olduğunu görmek için belki kimlerin e, yorumladığına bakmak bile yeterli olabilir. Ee, benim çok beğendiğim bir akustik Eric Clapton e, performansı var ama onun yanı sıra Grateful ben Randy Crawford'a, e, Guns N' Roses'a e, U2'ya kadar e, pek çok pek çok müzisyen e, kendi e, janralarında kendi e, tarzlarında e, bu müziği icra ediyorlar. E, belki yine ee, geçen e, şarkıdan önce söylediğiniz bir şeyin burada Altın çizelim. pek çok başka şarkıda da olduğu gibi bu "Nothing on Heaven's Door e, cennetin kapısını çalarken şarkısı ilk çıktığında pek beğenilmiyor. Hatta ya hem de, hem de bir sürü insan oluyor fakat e, zamanla e, yerini edinip e, müzik tarihinde e, önemli bir e, statü kazanıyor. Evet, e, aynen öyle. O 70 ile 73 arasındaki duraklama döneminde tabii Dylan'ın plak şirketi değiştirdiğini tekrar edelim. O biraz öyle bir dönem var. Hatta o dönemde eski plak şirketi, daha doğrusu geçici bir süreliğine ayrıldığı plak şirketi e, Columbia'nın çıkarttığı Dylan albümü epey kötü bir albüm. E, çünkü daha önce yayınlanmayan ama işte kenarda köşede kalmış kayıtların bir araya getirilmesinden oluşan e, plak şirketleri çoğu zaman böyle şeyler yaparlar. Hani bir e, sanatçı kendisine ayrılırken özellikle eskiden. Eldeki bütün kataloğu değerlendirmek adına ne varsa hızla piyasaya sürülür. Ee, o zaman da öyle bir şey yapılmış. O yüzden o Dylan albümünün pek esamisi okunmuyor pek. kanon dahilinde kabul edilmiyor. Ama e, Pat Garrett bir Build büyük çoğunlukla enstrümantal parçalardan oluşan bir albüm. Hatta senin de dediğin gibi e, şarkının e, yer aldığı filmin müzik direktörü bile ilk parça dinletildiğinde kendisine bu duyduğum en berbat şey diyor. Hatta daha ağır bir kelime kullanıyor <gülüyor> radyoda edemeyeceğimiz. <gülüyor> Ama sen de dediğin gibi gerisi müzik tarihi. Ee, şimdi sen bir şey... Yok o zaman parçamızı dinleyelim. Ee, epey de güzel bir parça bence. Nakin on Heaven's Door. Take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's toes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 Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door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 Evet Açık Radyo 94.9'da zamanlar değişirken Bob Dylan müzikleriyle yarım yüzyıl isimli programımız devam ediyor. Yapacağımız yaklaşık 3500'e yakın programın dördüncüsünü dinliyorsunuz şu anda. <gülüyor> Moral bozmak için yapıyor olabilir misin acaba? Ömer Madra radyosu başındaysa neye yol açtığını bir fark etsin diye söylüyorum aslında bunu. Kendisi 150 yaşına falan Ne artık radyoyu arar durdurur tahminen. Neyse e, inşallah diyelim içindeki Knocking on Heaven's Door parçasını dinlediğimiz parça bir önceki parça Pet Gertan birlik edilisini e, epey vasat bir filmin o dönemde epey vasat kabul edilen soundtrack'ındı bu soundtrack tamamen Bob Dylan imzasını taşıyordu e, parça arasında senle aslında ilginç bir sohbetimiz oldu e, biraz kısaca olsa ondan biraz bahsedebilir miyiz şey dedik e, yani parça çıktığında <Gülüyor> ...hiç beğenilmemesi meselesini bahsettik. Sen dedin ki onun üzerine... Evet şey... ...bu parça ilk çıktığında... ...son derece bayağı bulunuyor ve hani... ...ya bunu mu yaptım filan diye... ...Bob Dylan'la biraz dalga geçiliyor. Belki de tabii bu iş bir... ...görecellilik meselesi çünkü... Bob Dylan'ın o güne kadar yaptıklarına baktığımız zaman onlarla mukayese ettiğimiz zaman öyle. Sadece o bile değil aynı yıllarda 1960'larda e, diğer grupların sanatçıların yaptığı işlerle yan yana getirdiğimiz zaman belki öyle görünüyor. Bugünden baktığımızda da e, müthiş, muhteşem bir parça diye görüyoruz. E, demek ki aramızda hani zavallı kulaklarımızın üstünden ...kimler geçti ne... ...Miley Cyrus'lar ne... ...şey... E, ...neydi hanım kızın adı... ...Selindion'lar filan <gülüyor> <gülüyor> böyle... <gülüyor> ya Gerçi onlar da e, hani... ...oraya geldiğimizde konuşuruz... <gülüyor> ...ayrı <gülüyor> mesele ama... ...evet e, cep telefonu... ...melodisine alışmış olabiliriz arada... ...öyle bir şey de var. Evet bu... Uh, ...knocking on heaven's door... ...domestik huzurlu Dylan... E, ...dönemini yansıtan bir parça... ...fakat e, bu dönemin... E, ...sonuna da geliyoruz... ...1974'te çıkan... ...Planet Waves albümünde... ...Dylan'ın ilk huzursuzluk belirtileri... ...gözükecek... E, ...1975'te... E, ...çıkarttığı Blood on the Tracks... ...ta ise... ...yani e, raylardaki kan izleri... ...ya da yoldaki kan izleri falan... ...diğer halde çevrilebilir... Ee, rivayete göre Dylan e, kendi ailevi huzursuzluklarının e, itiraflarını içeren bir şarkı yapıyor. Dylan bunu her ne kadar şiddetle reddetse de. Fakat e, Blond and the e gelmeden önce belki e, Planet Waves'den e, bir e, şarkı çalalım. E, programı 2079'a kadar falan yapıyorsak e, hayatta olmamız ve genç ruhlu kalmamız gerekiyor. Bu çalacağımız şarkıda Forever Young her zaman genç bir rivayete göre Dylan'ın oğlu için yaptığı bir parça. Bu da aslında çıktıktan kısa bir süre sonra başka müzisyenlerce icra edilmeye başlıyor ve daha folk Tradisyonundan ve pop tradisyonundan gelen insanlar da dahil olmak üzere. İçerinde Joan Biles, e, Peter Paul Mary, Diana Ross gibi insanlar e, oradan tutun. Jerry Garcia'ya kadar, e, Neil Young, e, Grateful Dead'a kadar, Bob Dylan'a kadar e, söylemeyen kalmıyor bu parçayı. E, şimdi o halde dilinden dinleyelim Forever yani is all come true May you always Yılından dinledik 1974'te yayınlanan Planet Waves albümünden e, zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız açık adresesiniz 94.9 FM e, Dylan'ın personalarını özetlemeye çalıştığımız e, 1 Kasım'da başladığımız programın ilk e, giriş bölümlerindeyiz. Ee, programla ilgili, ilgili daha fazla bilgiyi e, Dilin Altıya Açık Radyo e, etiketiyle Twitter'dan ya da zamanlar değişirken Tumblr.com adresinden ya da Facebook sayfamızdan e, bulmanız ve geçmiş programların kayıtlarını dinlemeniz de mümkün. E, şimdi huzurlu e, domestik ev evinin erkeği Dilin tersinesinden. Huzursuz e, yılın kaysonasına doğru geçiyoruz. Bu adam da Franks Bob bazı kritiklere göre en başarılı ve en önemli albümü. E, Huzursuzluk yıllarına yarıyor, öyle gözüküyor. E, Mahir'in e, 1960'larda evlenip 1970'lerde e, e, boşanmaya başlayan eski hitler için e, maç niteliğinde diye. E, tanımladığı, müddelendirdiği e, Simple Twist of Faith isimli parçayı dinleyeceğiz ama ondan önce bu alanda tracks hakkında biraz e, daha konuşalım. Konuşalım tabii. Ee, senin de dediğin gibi epey seminal özellik taşıyan bir e, parça. Tabii Dylan'ın bu dönemini bu arada biz program boyunca hep personel üzerinden gittiğimiz için epey zorlandık bu dönemi adlandırmakta. Huzurlu huzursuz dedik ama belki e, bu dönemi bir eee spesifik olarak e, yapay olarak takındığı personelere ayırmak çok da doğru değil. E, bunu yapmamıza tek sebep dilinin e, şiddetle reddetmesi, Otobiyografik e, parçalar yazdığını. E, bunda şöyle oluyor. Örneğin Blood on the Tracks çıktıktan sonra epey ağır parçalarla e, dolu. E, i̇şte bir radyo röportajında örneğin şey diyor 75 senesinde e, Mary Travers verdiği bir mülakatta. E, yani insanların böyle bir ...acıdan e, hoşlanmalarını anlamıyorum... ...bana birçok insan albüm, albümden çok hoşlandığını söyledi... E, ...şeklinde bir ifade kullanıyor... ...yani bu aslında parçaların bir yandan... ...otobiyografik e, bir özelliği olabileceğini gösteriyor... E, ...öte yandan bundan yaklaşık 10 yıl sonra... ...Cameron Crowe'la yaptığı mülakatta... E, ...işte albüm... E, ...karım ile ilgiliymiş diye bir yerlerde okudum... ...böyle bir şey basmadan önce keşke bana sorsalar diyor... ...yani karım dışında kimseyle ilgili... ...olamaz mıydı bu parçalar diye biraz sinirleniyor... Ve işte Arif ifadeler kullanıyor. Bu yorumcular aptal ve insanları yanlış yanlış yönlendiren ahmaklar diyor. Ve işte ben itiraf şarkıları yazmam diye kesin bir şekilde reddediyor. Sonra da zaten Chronicles'da kendisinin otobiyografik olduğunu söylediği Chronicles'da ki ben epey okuyucunun <gülüyor> içinde... Pek de gerçeklere dayanmayan hikayeler de olabileceğini söylediği Chronicles'da bu albümün Cheehov'un kısa hikayelerine, bazı kısa hikayelerine dayandığı iddiasını söylüyor. Ne olursa olsun bilmiyoruz. Yani işte daha sonra Jacob Dylan'ın Dylan oğlu, Bob Dylan'ın oğlu bu albüm dinlemenin ebeveynleri arasında geçen bir tartışmaya kulak misafiri olmak gibi olduğunu falan da söylüyor ama... E, bu kısmı çok da önemli değil. Yani e, sanatçının hayatında acı çektiği bir dönemi e, işaret ediyor olabilir. E, bir person olarak şer, e, şey yapmak nitelemek belki çok doğru olmaz. Ama e, Dylan'ın en otobiyografik albümleri belki bu dönemi çıktı, belki çıkmadı, belki o da bir e, takındığı personaydı. Bilemiyoruz çünkü hani sorulara verdi cevaplar çünkü hep muğlak. Aslında evet, ama yani şunu şunu herhalde söyleyebiliriz. E, Dylan'a bir şarkıyı Niçin yaptım bunun altında ne vardı diye e, sormak e, tarih de bize gösteriyor ki belki en akıllıca şey değil. Çünkü yılın sürekli değişen personelar arkasına saklanarak aslında özel hayatını gizli tutmayı e, ya özellikle önem gösteren birisi. Ben burada e, oğlunun söylediği, ya bu adım aslında annemle babamın e, atışmalarını, tartışmalarını dinlemekmiş gibi geliyor e, sözüne önemli görüyorum. Belki Dylan'ın kendi şarkıları hakkında bilgi edinmek ya da bir şeyler sormak için en kötü kaynak olabilir. Çünkü şarkılar kendileri aslında anlatıyorlar içlerinde ne olduğunu ve otobiyografik unsurlar olmadığını düşünmek bana güç gibi gözüküyor bu Tracks şarkılarını dinlerken. Evet, birçok insanın ortak yorumu da o. Bob Dylan'ın kendisiyle ilgili ...konuşurken aslında... ...hikayeler uydurduğu da çok... ...iyi bilinen bir şey. Bu... ...60'ların ilk yarısındaki... ...ani şöhrete kavuşmasının... ...ardından... E, ...gazetecilerin sürekli peşinde koşup... E, ...röportaj almaya çalıştığı... ...dönemde... E, ...işte... ...geçmişini kimsenin bilmediği bir kişi. Çünkü Minnesota'nın... ...Hibbing diye küçücük bir... ...madenci kasabasından... Ge ge ...gelmiş bir kişi. O yüzden... Ee, o dönemde bile hikayeler uyduruyor Bob Dylan. Birisinde diyor ki, ya ben aslında bir öksüz yetim, öksüz yetimdim. İşte beni su Kızılderilileri aldı, onlar yetiştirdi. Ee, bir başka hemen arkasından röportajda diyor ki, ya ben bir çekte büyüdüm aslında. İşte çırk <gülüyor> elemanları arasında yetiştirildim filan falan diye. Ee, kah kafa bularak eğlenerek işte Belki bu bladonlu Trax hakkında konuşurken o kadar eğlenmiyor ama e, bizim anladığımız anlamda tarihi gerçekçiliğe de galiba Bağlılığı çok fazla değil. Evet çok da o yüzden emin olamıyoruz e, tam olarak neyle ilgili olduğuna. Çok da önemli değil belki. E, daha sonra zaten özet programları geçtiğimiz zaman daha detaylı olarak albümleri tartışmaya döneriz. Şimdi bu arada bir telefon e, aldık e, Ömer Madra'dan onu anons edelim. E, Açık Radyo'nun ilk 20 yıl kitabının çıktığını yakında söyledi ama üçüncü bir 20 yıl kitabı için söz veremediğini söyledi. Bu bizim 2079 planlarımızın suya mı düşmesi demek oluyor bunu tartışırız ayrıca. Ama en azından e, söylenmeyene baktığımız zaman galiba ikinci yirmi yılı cebimizde gördük. E, gö, gö, gö, ikinci yirmi yılı kurtardık, gibi, kurtardık sanıyorum. Kurtardık. Hatta... E... E, evet, ya, biz, biz de aslında bu Forever Young şarkısını açık radyoya itaat etmiş olalım. Açık her daim genç kalacağı ve 2079'u da fersah fersah aşacağına e, inanıcınız, güvenimiz tam Evet, Ganymede'den yayın yapacağız o sırada Jüpiter Asteroid'lerinden. Hı hı. Ee, şimdi bir sonraki parçaya girelim isterseniz. Ondan sonra zamanımız kalırsa Blood on the Tracks hakkında biraz daha belki çok az daha konuşabiliriz. Ee, sonra da artık e, programı sonlarına zaten yaklaşıyoruz. Ne çalıyoruz? E, Blood on the Tracks'ten Simple Twist of Fate. sat together in the park As the evening sky grew dark She looked at him and he felt a spark tingle to his bones T'was then he felt alone And wished that he'd gone straight And watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal a little confused i remember well then stopped it to a strange hotel with a neon burning bright he felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of faith Saxophone, someplace far off, played as she was walking on by the arcade. As the light busts through a beat-up shade, where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. bare, he didn't see her anywhere he told himself he didn't care, pushed the window open wide felt that emptiness inside to which he just could not relate brought on by a simple twist of faith he hears the ticking of the clocks Walks along with a parrot that talks Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in Maybe she'll pick him out again How long must he wait? One more time for his simple twist to fade People tell me it's a sin To know and feel too much within still believe she was my twin, but I lost the reign. She was born in spring, but I was born too late, blame it on this simple twist of fate. Twist of Fate belki bir ilişkinin başlangıcı gelişmesi ve sonuç bölümleri üzerine yazılmış en iyi parçalardan bir tanesi zaten öyle bir marş haline de geliyor Blood on the Tracks'dan dinledik Bob Dylan'ın 75 tarihli stüdyo albümünden bu albümle ilgili bir ufak bilgi vereyim ondan sonra program zaten sonuna geldik belki çıkış yaparız e, albüm kaydının yarısı New York'ta, yarısı Minnesota'da yapılmış. İlginç bir hikaye e, çünkü albümün önce tümünü New York'ta dönemin en iyi stüdyo müziyenleriyle kaydıyor Dylan. Son anda albüm kapakları bile basıldıktan sonra kardeş David Simon diyor ki ya bu albüm olmamış böyle yani bu ticari başarı yakalamaz. Bunun üzerine Minnesota'daki çiftlikte o sırada yaşadığı çiftlikte tekrar kaydetmeye karar veriyor albümün bölümünü ve işte bu sefer oradaki e, en iyi müzisyenler, stüdyo müziyenleri bir araya getiriliyor. Ve işte hücum kayıt yine 5 şarkı tekrar kaydediliyor. Ama sonuçta hem Minnesota'daki müzisyenlerin isimleri e, albüm kapağına yetişemiyor baskıya. Yer almıyor bugüne kadar. E, ancak internetten öğreniyoruz. Ve artık son baskılarda varsa vardır. Hem de son anda haber verilmeden kayıtlarının bölümü e, albümden çıkartılan New Yorklu müzisyenler de epey sinirleniyor bu duruma. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Evet. 1975'te çıkmış olan Blood Under ile aynı sene çıkmış bir albüm daha vardı. The Basement Tapes, e, Bodrum Katı e, kayıtları. Bunun da e, ilginç bir hikayesi var. Fakat bugünkü özet içinde e, anlatacak vaktimiz kalmadı. Geri döndüğümüzde e, bu The Basement Tapes'den e, bahsedeceğiz. E, 1975'te bu albümler çıktı sonra e, Dillon'un hayatında yine büyük bir değişiklik olacak. 1979'a kadar 4 senelik bir sessiz dönem e, geçirecek Dylan ve bu dönem içinde e, yeniden doğmuş Hristiyan e, diye nitelenen e, bir kimliğe görünecek. E, bunu da gelecek hafta e, Hacı Dillon e, kimliği adı altında inceliyor olacağız. E, programın sonuna geldik. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, canlı yayını e, İstanbul ve Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri stüdyolarından e, eş zamanlı olarak yaptık. Mahir Ilgaz, Altu Güzeldere ve ben e, Güven Güzeldere. E, teknik Masa'da bize Selahattin Çolak e, yardımcı oldu her zamanki gibi. E, program destekçimizde Berrak Çelik, seni de çok teşekkür ediyoruz. E, Tumblr e, üstünden ve Twitter üstünden ve Facebook'tan e, programla ilgili duyuruları e, görmeniz, dinlemeniz, dinlemeniz mümkün. E, programın çıkışını Blood on the Tracks isimli albümden e, hüzünlü e, bir, bir tür veda e, parçasıyla yapacağız. E, sen gittiğin zaman ben yalnız kalacağım e, diyor Dylan, You are gonna make me lonesome when you go. Hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın. I've seen love go by my door. It's never been this close before never been so easy or so slow i've been shooting in the dark too long when something's not right it's wrong you're gonna make me loads when you go dragon clouds so high above i've only known callous love it always has hit me from below Zamanlar değişirken. Pistol shots ring out -"There must be some way out of here", Said the joker to the None of them along the line. nobody of it is worth." Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere.